932, numaralı konu, Hazreti Osman'ın giyim adabı, evet, Hazreti Osman'ı cuma günü minberde gördüm, sırtında adende yapılmış bir izar vardı, kaba idi, kıymeti 4 veya 5 dirhemdi, bir de küfe mamulü boyalı bir elbise vardı, ince vücutlu, uzun sakallı ve güzel yüzlü bir kimseydi.